صلي على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلي على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلي على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مساوئ الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala ve Tekeddes Hazretleri bizlere göndermiş olduğu hidayetten dosdoğru yoldan Hazreti Kur'an'ın beyanlarından ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem bizi ayırmasın. Bu hadis-i şeriflerle dolu ilim meclislerinden bizi mahrum bırakmasın. Amin. Şimdi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem olsaydı bu hadis-i şerifleri o anlatacaktı. Onun için belli anni ve levayete. Bir ayet bir hadis olsun benim tarafından ümmetime ulaştırır.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 Gelecekle ilgili bilgileri kimseye haber vermez. İlla men irtaza Ancak seçip sevdiği ve razı geldiği peygamberler müstesna. Tein ne uyeslukun O peygamber o vahiy o kaybi haberleri gönderirken önünden ardından gözcü melekler tayin eder ki şeytan bir şey katamasın ve bir şey.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 Ee, Müslümanlara karşı kafirlerle birleşir mi? E ee, birleşmez. Dolayısıyla demek ki o zaman acem toplumu ne olmuş oluyor? Küfre, şirke dönmüş oluyorlar ki işte bu sahabe düşmanlığı bu sahabe düşmanlığı bu Ebu Bekri Sıddık düşmanlığı, Hazreti Ömer düşmanlığı Hazreti Osman düşmanlığı neticede nereye götürecek? Ee, binlerce sahabeye, on binlerce sahabeye sen kafir dersen Allah muhafaza etsin, Allah sen seni cumartesiye çevirir. Bunların sonu bu. Şimdi ne yaptıkları belli değil de tabi, şimdi ne yaptıkları belli değil. Bir yandan Lübnan'da Şia Yahudiyle çarpışıyor, bir yandan Irak'ta Yahudiyle Amerika ile birleşiyor, eli Sünneti kırdırıyor. Bunlar böyle değişik pazarlıklı bir adam. Şu anda Irak'ta öldürülenlerin çoğu Allah kurtarsın, bak kimin ne yaptığı belli değil. Fakat aldığımız haberlere göre bütün eli Sünnet alimler. Toplanıyor ve ne kadar ehli sünnet varsa kültür açısından aydın dedikleri ehli sünnetin adamlarını böyle toplayıp şey diyorlar. E bu da tabii ki şianın desteğiyle oluyor. Çünkü oradaki nüfusun ekseriyeti şia. Ehli sünnet mukavemet yapıyor, yurtlarının işgaline karşı direniş yapıyor, bizim kurtuluş savaşı gibi. Öyle ya şimdi gelmiş adam işgal etmiş, bir kurtuluş savaşı veriyor ama şia o taraftan,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 Çünkü onlarla onların anlaşmaları çok kolay olur. Çeşitli bağlantılar vesilesi. Allah eli sünneti muhafaza eylesin. Ehli sünnetin sahibi Hazreti Mehdi gelecek inşallah. Ondan sonra bir taraftan da ne var tabi yine ortak düşman olarak Allah'u alem bunu ben bazı alimlerin yorumları bu muhaciyesinde değerlendiriyorum. Çin büyük bir güç e tabi ki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 Ganimetler bölüşülecek. Fümme rum yağdûne ma'al müslimin Faris. Bak Faris dediği kim? Acemler, İran halkına Faris deniyor. Ee, Avrupalılar, Müslümanlarla birlikte kimlerle savaşacak diyor o zaman? Faris'ten savaşacak diyor. Açıkça söylüyorum. Fe yaktülûne <gülüyor> mukâtelûn esbûne zerâriyûn. silah tutanları öldürecekler. Diğer el silah tutmayanları eser alacaklar. Ondan sonra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 o zaman feryad derdiye Rumlar İstanbul yönetimine Avrupalılar İstanbul yönetimine başvuracak. O zamanki İstanbul yönetimine diyecekler ki: İnnela Araba Qaderat ve nehne Ökterumün Vadeden ve Temünün Araplar bize hainet yaptı. Bu kadar zaman savaşıldı, taksimata gelindi. Bunlar Müslümanları bize vermediler. Öyle açindi. Kim yakalandı? Ise artık orada. ...Müslüman falan ayırt edilmeyecekti güya... ...e bizim sayımız daha fazla, kuvvetimiz daha fazla... ...Araplardan gücümüz daha fazla... ...sen de bir yardım destek gönderirsen... ...bak dokuz sene... ...barışık şekilde birlikte hareket edilmiş ama işin patlayacağı noktaya gelinmiş... ...İstanbul'dan yardım istiyorlar... E, ...efendim ki Avrupalılar... ...bu Araplar dedikleri de Hazreti Mehdi'nin orduları... ...onlarla savaşacağız... O feyekul, o zamanki İstanbul, artık işte Türkiye daresinde bulunan kişi مَا كُنْتُ Ben diyor, Araplara, Müslümanlara kainlik yapama Uzun zaman onlar e, bize hizmet ettiler uzun zaman onların bize hakimiyetleri oldu, galibiyetleri oldu onun için ben şimdi bu işe karışmıyorum. Deyince Türkiye'den İstanbul'dan ümidi kesecekler. Fetun Romiye Rumi'ye Roma'ya müracaat edecekler. Ve yukbirunu bizalik. Roma yönetimine şimdi işte İtalya, Roma yönetimine diyecekler ki durum böyle böyle biz Araplarla bozuştuk. Yani barış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 ve yıkaribun beytel makdis mescid-i aksa'yı altın üstüne getirecekler. Mescid-i Aksa'yı tahrip edecekler. İbn Mesud Hazretleri radıyallahu an soruyor. Kim teşâhudin mesk milal Ya Resulullah o zaman Müslümanlar Şam'a sığınmak zorunda kalacak. Öbür taraflar işgal edilince. Peki Şam ne kadar Müslümanı barındıracak? Barındırabilir.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 Günde <gülüyor> melhama tı Kübra ve günde guruj Dediği i Kübra'yı anlatıyoruz. Yani Amikovasında patlayacak o büyük savaş işte 960.000 kişilik küfür ordusu karşısında Müslümanlar yapacakları bu savaş efendim için çıkışını başlangıcını takip ediyoruz o süreci işte bu büyük savaş Amikovasına patlayacak büyük savaş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 Buyurdunuz, o neresi? Yani bu tabi coğrafya gibi sahabe ikram kiram bilemiyor. Resulullah ne biliyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün haritaları önüne açsan zor bulursun. Hepsini söylüyor. Mortak neresi diyor? Buyuruyor sallallahu Cebelün bir şam min humus. Şam'da humusa yakın bir dağdır diyor. Ala nehrin yukalü lehül uraytu.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 Geçmez diyor. Bu mektubatta sabit. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki ikinci bini geçmeyecek. Anlatabiliyor biliyor mu? Yani tabi bu işlerce koca imamı suyutti, koca imamı suyutti. Allahümevve mübarek adam 900 lü vefatı işte 910 falan. Diyor ki son müceddit benim diyor. Yani bu bininci onunla binin onuncu asra girilmiş oluyor 910'da.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 2000'den evvelde işte güneşin batıdan doğmasından sonra 120 sene dünyayı yaşayacağı hadiste sabit. E İsa Aleyhisselam'ın dönemi 40 sene. Hazreti Mehdi'nin dönemi 40 sene. Ve bunları da eklediğin zaman geri geri geliyoruz. Şimdi Murtak işte o da Müslümanlar Murtak'te o dağda sıkıştılar.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 Bu gelen 300 binin İstanbul'dan çıkarılan onun için Seyyid Malik Hazretleri devamlı İstanbul'dan Mehdi'ye yardım çıkacak deyip duruyordu. Demek bu hadise dayanıyordu. Bu 300 bin kişinin diyor manevi gücü 1 milyon olacak. Çünkü güç Allah vergisidir, değil mi? Bazı kere bir kişi 10 kişiye galip geldiğine göre bu Türk milletinin inşallah İslam'a çok hizmetleri olmuş, bundan sonra da olacak inşallah.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 Gücünü kuvvetini alıyor. Müslümanlara sabır yağdırıyor. Sabır yağdırıyor fakat Evet. Müslümanların ordusundan Üçte bir Şehit ediliyor. Bu üçte bir Hadis-i Şeriflerde Çok medhediliyor. وَيُكْتَلُوا ثُولُثُونَ هُمْ اَفْضَلُوا الشُّهَدَاءِ عِنْدَ Allah, Bu şehit edilen üstte bir Allah dinde şehitlerin en üstünüdür buyuruluyor. Ve hatta hadis-i şerifte فَاَمَّا <gülüyor> الَّذ۪ينَ ve فَشَيْدُونَ كَ شَيْدِ هَشَرَةٍ O muharebede şehit olanların bir şehidi Bedir şehitlerinden on mislidir buyuruluyor. Yani Bedir şehitlerinden on mislidir. وَيَشْفَعُ <gülüyor> الْوَ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 10 Bedir şehidi kadar şefaat hakkına sahip olduğundan, normal şehitlerden 700 şehit kadar şefaat edip, yakınlarını mahşerde cehennemden kurtarabilecek hakka sahip oldu. Büyük iş. Çünkü neden? Bedir şehitlerinin başında Resulullah vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem, orduda Resulullah vardı. Ve oraya e, tabii sahabe-i kiramın kuvveti ve meleklerin inmesi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 Hani bazı hadislerde ben size okuyordum El kaimun emedin bil ve sünnetle Ahir zamanda Kur'an ve sünnetle yaşayanlara elli sıttık sevabı var diye okuyorduk. O zaman sahabe-i gram sordular Min -um. bizden mi onlardan mı? Halel Sizin içinizdeki sıttıklardan elli sıttık buyurdu ahir zamanda gelecek sıttıklar için. Bu şerifler tabii ki sahihtir, doğrudur ancak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 Orada ebedi cenneti bulmuş. Burada gelecek iki gün sonra yine öldüm mü kaldım mı? Hasta oldum, şuram ağrıdı. Ne uğraştın ya? Ama ancak şehit ister diyor. Nereye ister diyor o da? Dünyanın hepsini veriyorsanız geleyim hesabı yapmaz. Ya ne der? Hiç eve barkak dükkana uğramadan o şehit olduğum cepheye tekrar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 Müslüman birlikleri dağılmak üzere iken Hazreti Cibril işte bittim derken yetişirler. Hazreti Cibril 200 bin melekle geliyor. Bedir de kaç geldi? 3000 bin. Hazreti Meteyişini kaç geliyor? 200 bin. Şimdi. Derslerimizin başında hatırlayacaksanız Hz. Mehdi'nin yanında devamlı e, meleklerden bahsettik. Kaç dedik? 3000 bin. Hz. Mehdi'nin yanında üç bin melek. Bu 200 bin ne oldu? Bu özel savaş için geliyor. Yoksa Hz. Mehdi'nin yanında devamlı güç olarak 3000 bin melek sürekli. Bu 200 bin onunla çelişmiyor. Çünkü bu sırf o günkü yardım için geliyorlar. Ve ya Mikail... Allah Teala buyuruyor. Ey Mikail çabuk kullarıma yardıma yetiş. Hazreti Mikail'de 200 bin melek de o indiriyor. Ya 200 bin meleğe ne ihtiyacı var? Bir melek hepsinin işini bitirir. Cebrail Aleyhisselam'ın ne kadar kuvveti var? Ya. Bugün daha tefsirde yazıyor. Allah Teala ondan bahsediyor. Ya bu Billah. الَّهُ مُجْمِعٌ بِالْخَنْجِ arşi mekîn muta'in azîm Allah yemin ediyor Hz. Cibril'in Kur'an'ı getiren vahiy bize indirin Hazreti Cibril'in kuvvetli olduğuna di kuvvetin indiril arş arşın sahibi olan Allah katında çok kuvvetlidir nasıl bir kuvvet ya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 Göklerde bütün meleklerin itaat ettiği meleklerin Peygamberi ya emin Çok güvenilir zibriyle emin Diyoruz ya. Onun için Allah Teala kullar dara düştü mü Hazreti zibriyle yetiş Mika'l-i yetiş Hepsi inerler Allah yardımını müminlere indirdi Azabını gazabını kafirlere indirdi Böylece Bozguna Uğradılar Şimdi, tabii ki bu Hadis-i Şerif'te buyrulan Amikovası dediğimiz Halep ve Antakya yakınlarında bu savaş patlayacak. 960 bin kişilik orduyla gelecekleri Hadis-i Şerif'te beyan ediliyor. Hadis-i Şerif'i tekrar...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 Ve orada bulunan e, Müslüman grubu Allah Teala'nın şehadetine nail oluyorlar. İşte e, savaşın e, başlama sebebi yani 9 senelik barışın bozulma nedeni bu. Bu sebeple bozuşuyorlar. 9 ay yani bir kadının hamil müddeti çocuk müddet hadis-i şerifte misal veriliyor. 9 ay zarfında alt 960 bin kişilik ordu işte demin dedim.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 İnsanların da üçte biri bozguna uğruyor, Allah muhabbet etsin, kafirlere katılıyor. Üçte biri şehit oluyor, efendim. Üçte birine de Allah, Hazreti Zibril ve Mikail'in desteğiyle gelen melek ordularıyla beraber fetih nasip ediyor. Böylece tabii ki kafir güç, çok büyük güç kaybediyor. Yani bir milyonluk ordusunu, tecizatını kaybediyor. Bunun üzerine Hazreti Mehdi artık durmuyor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 Or onlar diyorlar ki, biz size cizye veriyoruz, vereceğiz. Efendim bize güven verin, tamam. Böylece cizye vermeye karar veriyorlar. Fakat, ee, Hz. Mehdi ordusunu kandırmak için diyorlar ki, yahu siz bıraktınız, memleketlerinizi, vatanlarınızı, geldiniz buraya. Fakat arkanızdan deccal çıktı. Çoluğunuz, çocuğunuz deccalın eline gir geçti. Diyorlar. Halbuki haber asılsız. Daha deccal çıkmamış. Ama...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 Bakıyor su oradan da çekiliyordu. Ha, o zaman Hazreti Mehdi, ey <gülüyor> İsrail, ey insanlar diyor, ey Müslümanlar, buyurun denizi geçin diyor. Çünkü Allah İsrail oğullarına yardığı gibi size de denizi yardı diyor. Çünkü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 Uyduğu için. Eğer o peygamber doğru olmasaydı ona uyan bu zata bu yardım gelmezdi. Şu anda da bir veli keramet gösterse o kimin mucizesidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendi Hazretleri'nin ne kerametlerini gördüm ben mesela. Ama onlar hepsi kimin mucizesi? Efendimizin bu. Niye? Efendi Hazretleri Resulullah'a harfiyen uyduğu için o keramet erdi değil mi? Demek Rasulullah Hakki ona uyanlar böyle kerametlere mazarrur. Bu itibarla geçin denizi buyurdu. Böylece efendim denizi geçiyorlar ve onlar da geceden beri hac bizi kurtaracak, Mesih bize yardım edecek derken sabah bir kalkıyorlar körfez kurumuş. Allah.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 Halbuki Mehdi'ye nasip olacak olan Kostantiniye, Kostantiniye-i Kübra, Büyük Kostantin, yani Roma. Mehdi'nin fethedeceği İstanbul neresi? Kostantin. O Kostantin, Roma, Kübra. Burası Kostantin, fakat Suğra, bura Küçük Kostantin. Büyük Kostantin nere? Roma. Hz. Vadi dedi ki, bunu iyi bir tahlil edelim. Dediler vazgeç, şudur, budur, Hz. Mehdi'nin yapacağı iş sana mı nasıl olacak derken, Akşemseddin Hazretlerine.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 Bir tekbir getirdiler ha yapılacak işe bak. Allah ekber bir tekbir. Burçlar o surlarla çevrili orası acayip muhkem. O burçların surların hepsi pat düştü. Görüyor musun? Hazreti Fatih ne toplar döktürdü. Hazreti Mehdi bir Allah ekber diyor. Burçlar düştü. Burçların düştüğünü gören kafirler dediler ki bu zamana kadar Araplarla savaşıyorduk, Müslümanlarla savaşıyorduk.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 Öylece Müslümanlar efendim Roma'yı fethettiler, Vatikan'ı fethettiler, ellerini ganimetlerle doldurdular, kalkanlar böyle, kalkanlar altınları kalkandan taşıyorlar, herkesin kalkan dolusu altınlar, ganimetler. Efendim Allah tebaarık ve teb teb teale onlara o kadar ganimetler ver. Efendim Köleler, cariyeler, Allah'ın dilediği kadar onlardan istifade edeceklerini Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem müjdeliyor. Ve böylece Deccal o sıra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 bazı 7 yedi ay var ama Ebu Davut Hazretleri yedi sene rivadetini daha saygı görüyor tabii süre olarak, yedi sene içerisinde o kovasındaki büyük savaş, efendim, o kadar büyük savaş ki yani kafirlerin kırıldığı, geçirildiği, diyor o kadar kafir leşi serilecek ki diyor ovaya, bir kuş diyor,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 ve bu yedi sene süresi içerisinde Deccal aleyhillâne çıkması efendim belirecek. Roma ile ilgili 600 bin kafiri gebertecekler diyor. Altı bin kafir Roma fethinde ve Mescid-i Aksa'nın süslerini, takılarını çıkaracaklar. Çünkü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 ve bütün o ganimetleri tekrar Mescid-i Aksa'ya geri getirecek. Mescid-i Aksa'nın kendi emanetlerini alacak. Mescid-i Aksa'ya iade edecek. Ve böylece Hz. Mehdi bin tane gemiyle bin tane gemiyle Roma fetihlerinden ve Nedik fetihlerinden yönelecek. Mescid-i Aksa'ya Şam'a inecek. Filistin, akkayla,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 Yaşayan bırakmayacak, hepsini helak edecek. Dünyaya sulh eman getirecek, adalet getirecek. Onun Muhammed Mustafa buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem, Meliket dünyaya müminân ve kafirân, dünyanın şarkan ve garben doğu-batı tümüne, bugüne kadar iki müminle iki kafir sahip olmuştur. Emmel müminan ve zülkarneyn ve Süleyman, iki müminin biri zülkarneyn, birisi de Süleyman Aleyhisselam Bütün dünyaya hakim olan. Ve kafiran kafirân fethülkarneyn fethülkarneyn ve Süleyman, ve Buktu iki kâfirin biri Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ın dönemindeki Nemrut bütün dünyanın tek komutanıydı. biri de Nasar. Firavun falan Mısır bölgeseldi. Bütün dünya hakimiyeti Buktu Nasara, Babil komutanı Buktu Nasara evrendin verilmişti. Ve seymlik ve aha müslimin ihtirati ve mehdi benim eli beytimden bir beşinci gelecek. O beşinci de bütün dünyayı eline alacak. O da Hazreti Mehdi'dir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 Türklere gönderecek. İlk Türklerle ilk sancağı kuracak diyor. Allah. Onun için hakkında dediklerimi de anlattık. Horasan ta ilk çıkışında bile Horasan'dan Mağra Nehir'den e, gelen Türklerin orduları, İstanbul'dan çıkan ordular hep ona medet ve yardım olarak Türkler fetihlerde yardımcı olacaklar. Allah Teala ve Tegadüs Hazretleri bu müjdelere nail olmayı nesillerimize nasip eylesin.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 Allah Teala da bizim nesillerimize bereket koyacak inşallah. Hazreti Mehdi'ye yardımcılar yaratacak inşallah. Evet. Huzeyfe radıyallahan diyor, "De'stahrij hadis-i şerifte Resulullah'a işittim, mehdi zalike hatta Makdis.'" Hazreti Mehdi bütün Avrupa'da kafirlerin ellerindeki hazineleri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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Adem aleyhisselamın yaratılışından kıyamet kopacağı ana kadar Dekcal'dan büyük bir fitne olmayacak. Onun için beş vakit namazın sonunda bize emrediyor, biz o dua okuyoruz. وَنَعُوذِ بِكَ مِنْ شَيْرِ فِتْنَةِ الْمَسْيحِ الدَّجَّالِ Dekcal şerrinden sana sığınıyoruz diye beş vakit namazda teşeğür, taiyyatın sonunda okuduğumuz duada Rasulullah okuyordu sallallahu aleyhi ve sellem, bize de emrediyor.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 allah Teala onlardan ölümü kaldırmış. Hastalığı kaldırmış. Ne zamana kadar? Deccal çıkacak ya. Yeniden olaylar çıkacak. Yeniden dünya karışacak. Ne zaman İsa Aleyhisselam inecek ve Deccal'ı gebertecek? O zamana kadar bu Roma fethine katılan, Vatikan fethine katılan ordudan bir kişi bile ölmeyecek. Ve bir kişinin başı bile ağrımayacak.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 Bir adam kanser olsa sabretse Allah'tan bilsede cennette yüksek derecesi olur ya hastalık büyük derecedir ama bir adam kız hastalığına tutulsa onu olur yer mi diyorum hemen yer diyorsunuz bu adam yer mi yemez mi bir düşünün ona göre yiyorsa yer değil hased yakulul <gülüyor> hasanat kema teakulul naru qatır ateş odunu yediği gibi yer mi ateş odunu ha şimdi yer değil işte.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 والحمد لله كما يا رب العالمين لا اشرف النبي صلى الله عليه وسلم والي واصحابنا ولا تفيقن خاصه ولا رمضان جماعه حاضرين الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين